Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, Bir Dünya Mirası Adalar programında ekip olarak stüdyodayız. Ben Derya Tolgay. Ben de Elpoçun, ben de Ali Erkurt. Konumuz <gülüyor> epey sabırsız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve teknik <gülüyor> masada <gülüyor> Selahattin Çolak. Tabii hemen unutmayalım destekçimiz Ayşem Ançere'de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, efendim öncelikle küçük bir hatırlatma bize sosyal medyada Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamız, Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz kaçırdığınız programların. ...podcastlarını da buradan dinleyebilirsiniz... ...şimdi bildiğiniz gibi adalar... ...tamamiyle sit bölgesi... Ee, evet. e, ...yakın zamanda da... ...bir imar barışı... ...ada altında bir kanun çıkartıldı... Evet. E, ...ve bu... ...bütün sit bölgelerini... arkeolojik alanları da kapsıyor... Evet. ...esasında inanılmaz bir olay... <gülüyor> ...bir ulus, evet. ...mirasını kendi eliyle nasıl yok edebilir... Evet. E, ...ve de tabii... ...konuğumuz... E, Mimar Ali Erkurt bu sebeple stüdyomuzda. Evet. Ama Ali hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Seni de bir giriş olarak tamam. küçücük tanıtayım dinleyicilerimize. Peki. Şimdi yakın bir zamanda Adalar Kent Konseyi Mimarlık Şehircilik Çalışma Grubu ile Ulaşım Grubu birleşti. Ve Ali de buranın yeni başkanı seçildi. Koordinatörü diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, hayırlı uğurlu evet, olsun diyelim. Yani başkan. Ee, evet ama o başkanın arkasında görünmeyen bir kahraman var. Sevgili eşi mimar Berin evet. Erkurt. Teşekkür ederim. <gülüyor> Buradan selamlar, sevgiler evet, evet yollayalım. Evet, evet. Ee, şimdi Ali Erkurt e, İTÜ Mimarlık bölümünden e, mezun efendim. Lisansüstü tezini 1983 yılında Profesör Dağın Kuban'la ee, mi, mi, miras konumu yani şey e, Muğla silmiyaz e, evet, ile tez, o zaman evet o zaman yaptın 38 senedir mimariydi yani o zamanki konumuz evet, evet sonrasında da 38 senelik bir evet, profesyonel evet, evet. E, hayatım var yaz kış e, sevgili yani. eşinle beraber adada oturuyorsun. Evet, sağ olun. Evet, adaların bizim yaşam dönemimize denk düşen sorunlarından başka bir sorunumuz yok derken... neler oldu. <gülüyor> Gerçekten Aynı öyle, çok çıktı. mutlu yaşıyoruz adada. Tek sorunumuz adaların sorunları şu anda, başka bir sorunumuz yok. Evet. Bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi yine barış kavramını bir kere daha istismar ederek... bu barış kavramı çok istismar edilen bir kavramdır evet. Türkiye'de. Bu sefer de imar barışı dendi. Evet, evet. Bize herkesin anlayabileceği gibi şu imar Barışı'nın e, kültür mirası ve adalar konusundaki sonuçlarının ne gibi sonuçları tamam. olabilir tamam. onu bir anlatırım. Tamam. İmar Barışı konusuna e, çok teşekkür ederim önce. Hoş bulduk. İmar Barışı konusu tabii çok e, başka ayrıntıları olan da bir konu. E, bu, daha doğrusu bu torbaya yasayıyla çıkan. Bir 16. maddemiz var. Geçici 16 16. maddemiz. Bu maddede maddeyle yeni bir takım düzenlemeler geliyor. Türkiye'de 14 milyon 13 milyon arasında bir şeyin, yapının, yasa dışı ve kuralsızca yapılandığı ve bunların üzerinde hepsinin bir takım cezalar ve para cezaları, ve kararlar olduğu, yıkım kararları olduğu biliyoruz. Bunları kayıt altına alıp bunları artık kayıt altına alınmış ve suya elektriği verilebilir, vergisi alınabilir bir şey olarak devlet kaynak olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda da vatandaşa böyle bir yüz göstermiş oluyor. Fakat bunu yaparken çok çok çok önemli bir şeyi Ya atlıyor ya farkındalar ya değiller. Bunların arasından nasıl olmuşsa nasıl yaptılarsa istisna olarak Boğaz eski yarımada ve Gelibolu tarihi sitini tarihi alanını ayrı tutmuşlar. Ya buraları biliyorsunuz gerçekten çok değerli şey bölgeleri, tarihsel sitler, tarihi sitler. Bir tanesi UNESCO koruması altında, öbürü Boğaz zaten, dünya biliyor, öbürü de önemli bir Türk e, tarihinin önemli bir savaş alanı. Acaba kültür varlıkların içinden istisna yapılabilir mi? Yani şimdi o orada e, başka bir takım alanların, başka tarihi sitlerin e, e, bunlardan hangi farkı vardır veya Daha neden, az, değerli? neden evet. az değerlidir? Acaba böyle bir fark yapılabilir mi? Yok öyle yapılmamış, buna yapılmış. Şimdi biz bu ülkenin insanları olarak, bu topraklarda yaşayan insanlar olarak. Ee, eski Yunan medeniyetinden kalanları da Bizans medeniyetinden kalanları da Hittitleri de Frikleri de hepsini korumak durumundayız. Çünkü bize bunlara insanlık emanet etti. Bunların bazıları kurumların elindedir. Bazıları şahısların elindedir. Devlet de bunun için kanun çıkartmıştır. Uluslararası kurallara, kanunlara da mevzuata da uyan şekil budur. Anayasaya madde koymuş. Demiş ki Devlet, tarih, kültür ve madde 63'te anayasanın demiş ki, devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar demiş. Bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır demiş. Bunu demiş, buna uygun bir de tutarmış bir kanunu da çıkartmış. 6.498 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu çıkartmış. Onu da kanunu okuyacak değilim ama onun da 65. maddesinde, de. E demiş vatandaşlar demiş bunlara eğer iyi bakmazsanız iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli Hı -hı. para cezasıyla cezalandırılırsınız demiş. Evet Neden, çok önemli demiş. bu madde esas Neden, Biz bunu demiş. belki e, Facebook sayfamızda bu maddeyi Tabii. yazarız ilgilenenler okur. Tabii. Neden demiş? Çünkü bu malı demiş bu mülkü sana ben senin tasarrufuna veriyorum. Hı -hı. Sen çocuğunla çocuğunla ailenle geleceğinle yaşa. istiyorsan sat başkasına bu tasarruf hakkını. Bak bu mülkiyetin çok dışında bir şey var burada. Bunu sen korumakla mükellefsin, sadece millet için değil, insanlık için korumakla mükellefsin. Bu, bu bir, bir mirastır, hmm. kültür mirasıdır. Sana emanet ediyoruz demiş. Şimdi emaneti alan bunun farkında mı? Bu bir bilinç meselesi. Emaneti veren de ne kadar farkında? Bu da ayrı bir bilinç meselesi. Emaneti veren bunu yaparken yanına yeterince teşvik tedbiri koymuş mu, koymamış mı? Bunlar hep tartışılması gereken konular. Alanda yapsam ne olur ki diye düşünebilecek umarsızlıkta davranabiliyor mu? Bu karışık ortamda, biz yani bu bu ortamı düşünün, şu bilinsizlik ortamı ve bu kanunlar, bu kurallar her şey var. Bol miktarda da kültürel miras var elimizde. Adalarda bunların içinde böyle pırlanta gibi bir şey, o da duruyor. Bunlar, bu insanlar, bu kanunlar çıktığında aralarından inanın, yani iddia ediyorum şu anda internetten de, şuradan da, buradan da baktım kanun çıkar çıkmaz tek bir ses çıktı. Adalar bizim bizim Hı -hı. adalar Kent Konse Konseyi'nin çalışma grubunun ne yapıyorsunuz ya diyen bir basın duyurusu çıktı. Onun dışında köşe yazarlarından şuradan buradan atlımış olabilirim. Ama bu bir bırakın şunları kültür mirasını ne yapıyorsunuz siz bir bata bir, bir milletin geleceğini şeyini nasıl bu şekilde bir, bir insanlık geleceğini nasıl feda edersiniz diyen çıktı mı bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Burada Belki bir mesele var. daha var galiba. Aynı zamanda bunu göz yuman, bunu kolaylaştıran resmi makamlar içinde tabii ki, 65. Suç madde, getiriyor, yani onu bir suç tabii, haline getiriyor ağır tabii, suç haline getiriyor Tabii ki 65. maddenin devamı ben hepsini okumadım hı -hı. vakit kazanmak için okumuyor bu de. kanuna aykırı olarak yıkma ve imar izni verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hı -hı. hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır diyor belediyeler yani düşünün, ha, ve bir şeyler belediye başkanları hı -hı. belediyeler, meclis üyeleri hı -hı. imar hı -hı. De çalışanlar, şehircilik bakanlığının yetkilileri hepsi bunun içinde evet. düşünün şu anda Adaya geldik adadayız yürüyoruz sokakta karşımıza bir kültürel miras yapısı çıkmış onun üzerinde de çirkin bir ek var yapılmış çok çok var bu ek ya bir asma kat ya bir çekme kat ya altta bir balkon kapatma ya altta bir çıkma vesaire güzel bir şey değil ve ruhsatsız aykırı şimdi siz bu kanunda onu diyorsunuz ki sen de gel bunu kayıt altına al bu şeye sen de devam et yoluna diğerleri gibi diyorsunuz. Bu adam da bunu yaptığı gibi bundan sonra da artık kültür mirası olan hiçbir şeye karşı ne saygısı kalıyor ne e, duyarlılığı kalıyor ne de o duyarlılıkta bir takım yeni nesiller yetiştirme şansına sahip bundan sonra. Yok böyle bir şey. Çünkü sen ona o yolu açtın. İmar konusu da apayrı bir konu. Hı. Bunu da tartışabilirim ama girmiyorum. Yani hı hı. imarla birlikte bu aslında bu böyle. Evet. Ama burada e, özellikle kültürel miras üzerinde durmamızın nedeni adalardan bahsediyor hı. olmamız. Hı. Adaların da bugünkü bütün değeri sadece e, denizinden, e, temiz havasından, ormanından değil... ...o kentsel sitin güzelliğinden kaynaklanıyor. Kentsel sitin güzelliğinden kaynaklanıyor. Kentsel sitte, kentsel mekanlar o kadar güzel ki... Hı hı. ...oraya gelen insanlar sokaklarda hiçbir engel olmadan, hiçbir sıkıntı çekmeden yürüyorlar... ...mutlu oluyorlar ve niye mutlu olduklarını da pek fark etmiyorlar. Neden oluyorlar biliyor musunuz? İnsan ölçüsünde, insan ölçüsünde sokaklarda... İnsan ölçüsünde binaların arasında, birbirleriyle güzelliğiyle yarışan, bazen çok muhteşem, bazen çok mütevazi binaların dizdiği yaptıkları sıralarla, o stillerin bir, bir araya gelmesini getirdiği o güzel kent mekanlarıyla farkında olmadan mutlu oluyorlar. Çünkü insanı hakikaten mutlu eden şeylerden biri de yaşadığı çevredir. Tabii. Siz soktuğunuz zaman bunu bir şeye böyle devasa sütunlarla binlerce yüzlerce onlarca metre yükseklikte salonların içine insan küçülür. İnsan küçücük kalır. Faşist mimari bunu yapar. Ama normal doğal olarak insana bıraktığınız zaman zaten insanlar bu evleri yaparlar. Paranın fazla şey olmadığı yerler bunları yaparlar. Bizim şimdi sokaklarımız böyle. Bu sokaklarımızın içinde kötü binalar da olabilir. çirkin binalar da olabilir ama genelde o sokak bir mekan. Biz şimdi bu mekanları korumak, bunları e, ayakta tutmak zorundayız diye düşünüyoruz, düşünüyoruz hepimiz. Peki korumak derken koruma ile ilgili e, bir çalışma yapıldı biliyorsunuz. Hı hı. Kent konseyi olarak hı hı. adalardaki kültür mirası değerine sahip tescilsiz yapıların tescillenmesi, evet. tespit tamam. edilmesi için tamam. bir atölye çalışması tamam. işte çalıştay ve envanter çıkarıldı. Tamam. Bu birçok arkadaşımız çalıştı. Çok, i̇şte üniversiteden çok. mimarlar, şehir plancıları, hı. öğrenciler yani bu envanter çok değerliydi. Şimdi ne olacak bu envanter? Bunların tescilleri yok ama her biri bir mimarlık mirası. Evet. Ee, bir de bu çalışmayı da biraz anlatabilirsem. Anlatabilirim. Şöyle, evet bir kere gerçekten bütün çalışan dostlarımıza, arkadaşlarımıza hepsine çok, çok teşekkürler, sağ olsunlar. Çok önemli bir iş yaptılar. Ee, bir, bu, bunu yapan ben yani tek tek isim vermeyeceğim çünkü mutlaka isim atlayacağız ve üzüleceğiz onun için hiç kimsenin ismini vermiyorum çok büyük bir kadro çok zaten. büyük bir kadro e, ve bunu yapanlar e, çok, e, gerçekten çok önemli bir hizmeti ya, ilk hı hı. defa yerine getirdiler bir kentsel böyle güzel bir kentsel sitte tabi ki burası da sit olarak ilan edilmiş kurul tarafından içinde tescilli yapılar var. Fakat tescilli yapı dediğimiz şudur. Kayıt altına alınmış mirastır, kültürel mirastır. Bir de kayıt altına alınmamış, yani tescillenmemiş bir kültürel miras da orada yatıyor, bir hazine yatıyor. Bunun ne olduğunu kavraması için belli bir zaman geçmesi lazım. Koruma pratikleri ve koruma e, şeyleri, ideolojileri, e, insanlığın yeni yeni bu noktalara geliyor hepimizin. Şimdi biz burada belli bir döneme kadar olan... Ahşap binaları, süslü binaları, bu binaların içinde işte içinde özel e, olaylar geçmiş bazı binaları falan alıp koruma altına koymuşuz. Fakat bunun dışında hiç kale almadığımız ve belli bir stili dünyada da hı hı. E, çok özel bir durum var. Mesela Ardeko binaların iki katlı Ardeko tek katlı Ardeko binaların bir araya da olduğu bu kadar çok bir arada olduğu bir yer olduğunu biz kendi yaşadığımız yeri yeniden keşfederek öğrendik. Bunu arkadaşlarımız hı hı. söylüyorlar. Bu kadar çok e, e, güzel, e, güzellik taşıyan ve bir araya geldiği zaman başka binalarla da birlikte çevresel bir değer e, kazandıran bu yapılar tescil edilmemiş, kayıt altına alınmamış kültürel miras diyoruz. Hmm. E, çok ciddi bir miktarda, belki bugün tescilenenler kadar miktarda kayıt altına alınması gereken ve korunması gereken bir kültür mirasının, mimari kültür mirasının da olduğunu tespit ediyoruz. Bunları listeliyoruz. Bunları envanterliyoruz. Bunları bir kitapçık haline getirmeyi amaçlıyoruz. Hı hı. Bundan sonra da bunu bütün dünyanın ve Türkiye'nin ilgili kurumlarına... Gönderip ...dikkatlerini bunun üzerine toplamalarını evet. istiyoruz burada, ve tescil etmek istiyoruz. Burada <gülüyor> müthiş bir e, kesintisizlik var adada değil mi? Evet. İstanbul'da kesilip yani evet. belli bir dönem yok edilen binalar var. Evet. Özellikle modern mimarlık evet. miraslarından evet. bahsediyoruz. 20. yüzyıl binaları evet. bunlar. <gülüyor> Ama adaya geldiğimizde bunların her biri var elimizde. Tabii Bu, Tesintisiz tarih, Tabii. nesiller boyu sürmüş bir şeyi bize anlatıyor esasında. Çok doğru söylüyorsunuz, bir, bir koleksiyonu anlatıyor işte. <gülüyor> Bu bir en son bir şey dedin, teselline yaptırmak istiyoruz. Diye. Evet. Burada yol nedir? Yani yol bu şudur, te yol tescil şudur. çok önemli ve hızlı yapılması gerekiyor. Şimdi geldi. hemen onu söyleyelim. Yol <gülüyor> çok açık yol. Bölge kurulların bölge kurulunun bunları dikkate alıp <gülüyor> hangi niye edildiğini bilerek hepsini e, kayıt altına alması lazım. mi yapacak bir müracaat Bir müracaatla yapılacak. Resen <gülüyor> yapmıyor bildiğim kadar. Yapabilir istiyorsa yapabilir <gülüyor> ama onu yapacak zamanları olmuyor. Gelen müracaatları değerlendiriyorlar. Zaten çok önemli bir şey var burada. Bu binaları biz icat etmedik, biz keşfetmedik. ...on senedir çeşitli kurumlar... Ee, ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... ...iki kurumu. Plan, plancılar... ...bir bölü 5 bin plancılarla... ...Kültür Daire Başkanlığı. Ee, aynı zamanda... üniversitelerin çeşitli kürsülerinden... ...bu konularla ilgili çalışan hocalar... ...aynı zamanda bir bölü bin planı yapan... ...grup, plancı grup. Evet, bu, bunların, bunları önermiş ve bunların... ...zaten bir bölümünü kurul, tescillemiş... ...örnek ama numunelik tescillemeler yapmış. Ciddi olarak olaya bir bütün olarak... ...bakmamış. Bak bakmamış ama yapmış. Yani şöyle bir durum var. Aynı binanın çok yakın bir binanın tescilisi de var, tescilsizisi de var. Hı hı. Bu demektir ki bu bir şey, bu yolu zaten biz başlamışız biz buna. Hı hı. Bizim şimdi bunu hızlandırmamız gerekiyor. Hı hı. Neden? Çünkü tehditler arttı. Hı hı. İmar barışı bize bir tehdit. İkincisi geçen sefer burada imar planımız çıkmak üzereydi. Ben sonra biliyorsunuz iptal oldu. İmar planının iptal olmuş olması ve yeni geçici yapılaşma koşullarının ...devreye girmesi de bir tehdittir. Bu girdi mi? Ee, geçiciye, girdi tabii, geçici yaklaşma koşulları girdi. Şu anda tek bir kuralla bütün binalara hmm. e, bir bakabilirim diyor şey, e, kurul. Tabii. Şu anda plansız dönemdeyiz. <gülüyor> ve tescillenmediği için yıkılan Motola evi, hmm. tescillenmediği için yıkılan Ventura evi e, ve e, bir tane daha küçük bir bina... Hmm. ...bunlar tescilli olsalardı... ...6306 bin yani altı değil mi? ...6306 evet. tabii burada devreye burada giriyor. Çünkü siz şey rapor o. çıkarıyorsunuz tabii, deprem risk raporu. Çürükle işi hallediyor. Evet. Tescilsiz bir binanın... Dep, e, deprem, ...tescilli bir binanın... ...deprem risk raporu aramıyor... ...tescilli olduğu için. O da bir sorun. Onlar da tartışılması gerekiyor. Yani depreme... ...karşı güvensiz kalacağız diye bir şey olmamalı. Ama güçlendirmeden çok... ...binalar nasıl güçlendirilir... ...nasıl ayakta yaşatılırdan çok... E, ...yıkılma konuşuluyor. Bugün İtalya'ya gidiyorsunuz adam öyle metal destekler, öyle şeyler yapmış ki binaları ayakta tutuyorlar. Ne yapıp bu eski halinden tutuyor. Hmm. O özgün taş dokusunu da kazıyıp çıkartmıyor. Yapıyı da koruyor. Yapı hem geçmişten sana mesaj veriyor hem de ben bugün hala her şeye rağmen ayaktayım diyor. Yani koltuk değnekli olarak yaşatmaya devam ediyorsun hmm. binayı. Hmm. Şimdi bunların hepsi yapılabilecekken yıkıp yerine başka şey koymak sırf tescilsiz diye yapmak hmm. doğru değil. Yerine konanlar da çok çirkin Yer, kötü yani tabi, hiç, ya. hiç yakışmayan adalar tabi. bütün mimarların özenerek yaptığı evet. müstesna binalar varken gelip evet. alelade ya, yerine... Türk mimarları yani bu dönemde, şey. Türk mimarlık meslektaşları bu dönemde e, tabii ki adalarda inşaat yapmıyorlar. Adalar eskileri, eskisi gibi onların... Ee, ...güzel projelerini yapabilecekleri bir yer olmaktan çıktı bir takım nedenlerden dolayı. Böyle bir talep yok. Adanın Hı. varlıklı insanları yeni bir bina yaptıramıyorlar. Hem biraz mevzuat engel hem de Hı. ada artık eski o, o itibar başka farklı bir yer. Hı. Adada e, çünkü her dönemin mimarı geçmişte güzel şeylerle yarışmış. Güzel binalarıyla birbirleriyle yarışmış. Peki ilçe e, belediyesinin burada neler yapabilme... Hı. Gücü var ilçe yani İsterse ne, ne e, Bizim burada aha, bahsettiğimiz aha. şeyleri Yapabilir mi koruyabilir mi burayı Vallahi ilçe belediyesinin önce bu vizyonu Edilmesi evet. buna sahip olması lazım Bizim gibi bakarsa Bakabiliyorsa ki bakan çok arkadaşlarımız da var ee, En son Atilla Aytaş Belediye başkanı e, Bizim çalıştığın ilk 3 saatinde Bulundu ama bu bölümle ilgili değildi Mimariyle Hı. şeyle ilgiliydi ama orada onun bulunması bile herkesi çok mutlu etti Devamını diliyoruz bu şeyi bu vizyona sahipse yapar. Çünkü tamam mevzuat birçok yerde hepimizin elini kolunu bağlıyor. Ama mevzuata rağmen bir sürü kanunsuzluk yapıldığı gibi mevzuatta olmasına rağmen bir sürü kanunsuzluk yapılıyor. Demek ki bir sürü İyi kanunsuzlukla yapılabilir. <gülüyor> en, az, en azından... <gülüyor> en azından bu kadar aktif bir sivil toplumun önüne düşülebilir. Tabii. Arkasına öyle. geçilebilir. Tabii. Yani, destektir, destek destek, destektir, destek olmasıdır. Destektir, En azından... Kanunları biz yapacağız Düşünsenize sonuçta. Düşünsenize bir belediye başkanı bir bölgesini UNESCO'ya dahil etmek için çalışıyor. Evet. Düşünsenize tüm, evet. tüm ülkeye örnek evet. olabilecek evet. bir şey bu Evet, şu anda çok esasında. değerli bir iş yapıyor belediye. Sağ olsun destek olmakla ee, ve... Destek olmak sadece destek oluyorum demek değil işte bunları yapmak gerekiyor. Sözler değil, olacak. yapılan Bunlar işler önemli. Bunlar yapınca destek evet. olacak. Onlara bakacağız. Evet. evet, mahiyeti bu. Evet. Doğru, evet. doğru. Geldiğimiz bir de oldu. belediyenin Hı. bildiğim kadarıyla e, kurullarda da e, üyeleri var. Bir temsilcisi var. Değil mi? var. Her belediyenin bir temsilcisi var. Tabii o da bir güç. Evet. Yani Hı -hı. aslında dediğimiz gibi elindeki enstrümanları ne kadar iyi kullanırsanız o kadar iyi olur. Hatta evet. aynı enstrümanla aynı şeye çıksın ama kimin bıçağı keskinse o Evet. Becerir işi. Hı -hı. Demek ki bıçakları keskin tutmak. O da demektir ki vizyonu sağlam Tabii. tutmak. Ona göre süratli bir şekilde hareket etmek lazım. Hı -hı. Bunu yapacağım demek lazım. Hı -hı. Evet. Yani burada hı -hı. vizyon yani önemli olan. Başka biraz şey hı -hı. E, Adalar Belediyesi'nin biliyoruz. Bütçesi yok yani. Parası Tabii, yok. Nüfusuna tamam, bir göre, göre yaz kış. Son para şey. meselesi değil. Değil işte. Onu hayır, demek hayır, istiyorum. Hayır, burada hayır. bütün olay vizyon. Ha, bizim de <gülüyor> çok paramız mı var. Bu işlerde? Hani evet. onu karantez açalım. Olay burada değil. Vizyonda altını çizelim mutlaka. Vizyonda. Kesinlikle vizyonda. Evet programımızın hmm, sonlarına doğru geliyoruz. Mi? Son sorularımız. <gülüyor> şey. Ya da Ali, bir, e, aktif, bir, bir aktif e, girişimde bulunmak gerekiyor anladığım benim. Evet. Şimdi bu şey dolayısıyla yani ne, neticede anayasaya aykırılık gibi bir e, mesele var burada. Bu bunu evet. bunu bunu harekete geçirmek için evet. demin konuştuğumuz evet. yöntemleri bir an önce e, sio. Şimdi böyle şöyle. Bir, bir de tam seçim öncesi biz 120 oyle bu işi halledebiliyorsak herhangi bir partiden 120 milletvekien bunu hı. da bu seçim öncesinde. İşte böyle düşünebilirsiniz. Evet. Bu mümkün. Çok çok acil hı. belki devreye sokmak mümkün olabilir. Biz şimdi bir şey hazırlıyoruz hazırlıyoruz. Ee, bu mi, size şu başında kısaca özetlemeye çalıştığım işin yasal tarafıyla evet. ilgili olan bölümle ilgili evet. bir. bir, bir Sayfa Metin hazırlayıp evet. milletvekillerine göndermeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Onlar da bunu alıp hareket edebilirler mi göreceğiz ama e, seçim ortamı öncesi her ikisi de doğru. Benim dediğim de olabilir, evet. sizin dediğiniz de olabilir, <gülüyor> senin Altında dediğin de olabilir. Altındakilerin mizası olacak Ali. Hani? E, Valla bir yok. partinin 120 tane milletvekilinin ya, hayır hayır, bu, bu bildiriyi altına kimler imza atacak? Adallar, adalılar değil mi? Adalılar atacak tabi. Kent, Kent konseyinin evet. konseyi. önderliğinde çivil toplum evet. örgütlerinden katılanların evet. bu işe katılmasını evet. isteyeceğiz yani biz de onlar zaten aynı şeyleri hepsiyle tartışıyoruz şu anda. Bu benim anlattıklarım benim bulduklarım ve bildiklerim değil. Benim derlediklerimdir. Yani ada sattımdan derlediklerimdir. Evet. Bunların hepsini burada sunabiliriz. Yani burada aslında korunması gereken hep sadece böyle bir fiziksel varlığı korumak değil. O fiziksel bizi mutlu eden o fiziksel varlığı ortaya çıkaran, yaratan nedenleri bulup onları korumak. Evet, tabii. Yani bu çok önemli bir vizyon. Yani bizim şeyimiz e, değil sadece. Taşı toprağı korumak Hı. değil. Öyle olunca onu ben korudum işte bak bu böyle duruyor onun yanında da bunu yapıyorum diye biliyorsun. Ama o işte onu yap onu yerene onu yapamazsın o zaman. Hı hı. Yani şeye gidin Çanakkale Anıtı'na gitmiştik bir gün de yanında çöp denekleri vardı. Evet. Ama bina korunuyordu. <gülüyor> Şimdi o şey, <gülüyor> onun tarafında da yaşayan bir tane gazino vardı. Evet. Ya yani o gazino oraya yakınsa onu korumak zorundaydı. O çöp deneklerini de oraya koymayacaktı. Yani bizim burada kaybettiğimiz şeyler başka şeyler evet. değerler yani. Evet. Evet. Evet. Peki. Bunlardan başka e, iyi temennilerimiz var inşallah <gülüyor> ee, evet, toparlamak yani, için. Sonuçta bir mega kentin e, bu kadar yakınında dünyada kendini koruyabilmiş ne kadar alan var çok bilmiyorum ama az olduğunu düşünüyorum. Yani Buranın tüm dünyaya hele İstanbul bu hale de gelmişken e, tüm miraslarını kaybederken e, hem dünyaya hem İstanbul'un kadim, kadim mahallelerine, evet. e, mahallelilerine ne evet. örnek bir yer olacağında. <gülüyor> umuyoruz. Evet, umuyoruz Umuruz. esasında. Umuyoruz. Evet programımızın sonuna geldik. Evet. E, konuğumuz... Mimar Ali Erkuttu. Ali çok teşekkür biz ederiz. De teşekkür ederiz. Teşekkür biz, biz, biz de teşekkür ederiz. Biz diyoruz, biz teşekkür ederiz sizlere. Hepiniz. Biz önemli bilgiler verdin. Bu olup. gelişmeleri takip edeceğiz. Sonra da zaten paylaşacağız. paylaşacağız. Çok paylaşacağız. önemli bir sivil inisiyatif. Bundan sonra bu 120 milletvekilini bakalım nasıl evet. bulacak buradan İki bunları. Bir şey var şu anda. Bu dediğiniz gibi itiraz. İkincisi de bu şu emateryer evet. çalışmasının evet. ayrıntılarını evet. da evet. arkadaşlar anlatsınlar. Onlar da çok değerli yani. Onlar neler yapılıyor evet. çok heyecanlı bir konu. Evet. Hepimiz takipteyiz. Evet. Adalar içinde. Evet. Bu arada 6498 Kanunun 65. maddesi çok çok önemli. Onu evet. da yayınlayacağız dinleyicilerimiz. Herkes bilir. E, onu <gülüyor> tarih <gülüyor> e, Evet evet. E, bitirirken e, şöyle söyleyeyim. 2018 bildiğiniz gibi Avrupa Kültürel Miras Yılıydı. Evet. E, teması nesiller boyu kültürel miras. Ya adalarda bu yaşanmış izleri nesillere kesintisiz şekilde görebiliyoruz, değil mi? Evet, evet. <gülüyor> çok çok değerli çok iyi bir, bir şey. örnek. Doğru söylüyorsunuz. Bir zaman tünelinden böyle Gerçekten geçiyorsunuz. Gerçekten. Adalar geçmişin gelecekte buluştuğu yerdir diyelim ve bu şekilde Peki. kapatalım. Hoşçakalın. Hoşça kalın Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Adalar hep misin? Hoş... Yüzyıl mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç.